Deve ile karınca güreş tuttular karınca deveyi birine sardı Ben yalan söylemem şahitim vardır kara yır altından korsu gördü Kadır yavrusuna yaptırdı kovan kelebek pantoluydu tersovan güneşin yanında buzdan merduan pire vurdu kanadılar devürdü İlhamı sözlerin nasıl yalandır öyle kelime söyle halkı inamdır Kardan evimiz var buzdan da tendir nenem orada erişteyi kavur deyi Kardan evimiz var buzdan da tendir nenem orada erişteyi kavurdu